Belirde başladı dirilişmuştu su ota ateşlendi sevda tohumu asırlara müjde kutlu ümmete peygambere resul e es selam Tarih yazdı adını, küfre karşı tavrını, İzzet için ölüme, yüreğine arzını. Öncü oldun ümmete, ışık oldun bizlere, Rehber oldun sen şehir, yükseldin göklere. Zalime boyun eğme, mazluma selam söyle Geleceğiz elbette, sabır dile ümmete Selam olsun zindana, ey şehadet merhaba Yaşamak bu ise, katıl sen de davaya